Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala ve ala ve sahbihi Geçen ders en son neyi anlatmıştık? En son. yani aşık yani da müstahap şuru ile vacip olur mu yoksa olmaz mı? Değil mi? Şimdi bugün anlatacağım konu Normalde şöyle bir konu, önce onu söyleyeyim inşallah. Yani usul fıkıh kitaplarında zikredilen bir konu aslında. Lakin öyle bir şekilde zikredilmiş ki böyle bir kelime, işte bir cümle veya da işte bir, bir başlık vesaire bu şekil. Lakin konu da çok önemli bir konu. Yani pratik hayatta hem davet alanında hem fıkıh alanında çokça fazla karşımıza gelen bir konu. Onun için inşallah bugün anlatacağım konu, daha ziyade böyle biraz usul-fıkhın da dışına çıkacak. Benim kendim için yapmış olduğum bir çalışmayı şahsıma size aktaracağım sadece o kadar. Yoksa dediğim gibi anlatacağım konu genelde usul fıkı kitaplarında çok böyle basit değinilip geçiren bir konu. Şimdi konumuzun aslı şu, usul fıkı fıkhı müşah estağfurullah. babında, müstehab maslahata göre terk edilebilir mi, edilemez mi? Daha evvel fıkıhta buna değmiştim çok kısa bir şekilde ama bugün inşallah demiştim zaten usul fıkıhta bu konuyu tafsilatlı bir şekilde anlatacağız ee, diye. müstahap maslahattan dolayı terk edilebilir mi yoksa edilemez mi? Şimdi burada duralım, önce şunu söyleyelim. Ee, diyelim ki biz İslam dinine baktığımız zaman şunu biliyoruz değil mi? Şu ittifak noktası. Maslahattan dolayı dine müstahap eklenemez. Öyle değil mi? Maslahattan dolayı dine müstehap olan bir şey eklenemez. Bunun adı nedir? Bunun adı ne olur? Bunun adı bidat olur. Öyle değil mi? Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bu konuda kesin emirleri var. Yani bizim bildiğimiz, değil mi? Men ahtesefe amrina hada ma ليس منه فهو رد ve yu'taman amila amelen ليس عليه امرنا فهو رد. Ayşe annemizin hadisi değil mi? Kim bizim amel etmediğimiz şekil üzere amel ederse o merduttur. Kim bizim e, dinimizde olmayan bir yeniliği çıkarırsa bizim emrimizde o Allah katında merduttur diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Ve hakeza Peygamberimiz nedir? Ve iyyakum iyyakum ve muhtesatil umur fe inne kulle bid'atin dalale amana sonradan çıkan şeylere dikkat edin çünkü bütün sapıklıklar ateştedir diye. Biz buradan neyi anladık? Çünkü bid'atçı dinde bid'atı ne adı altına çıkarıyor? Bir maslahat adı altından çıkarıyor. Öyle değil mi? Yani e, dinde bir çıkardığı zaman diyor ki bu insanların ahireti için yani eşittir insanların maslahatı için daha faydalı olduğundan dolayı biz bu bid'ata bid'at-ı hasene diyor ve bu biz biz, biz bu bid'atı işliyoruz. Öyle mi? O zaman bid'at nedir? Maslahat adında yaptığının vacip olduğunu hiçbir müftedi söylemez zaten. Değil mi? Genelde müftediler yaptıklarına ne denir? Müstehaptır derler. Tamam? Yaptıklarına müstehaptır derler. O zaman biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki maslahat adı altında dinde müstahap çıkarmak kesinlikle caiz değildir. Çünkü bu Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın sarih lafızlarıyla reddedilmiştir. Hâkeza sahabenin uygulaması da yani Peygamberden anladıkları da bu yöndedir. Sahabe maslahat adı altında dine yapılan eklemeleri kabul etmemişlerdir. Anlaşıldı? Şimdi peki burada bizim sorumuz ne? Burada bizim sorumuz şu, peki maslahat adı altında Sünnet terk edilebilir mi? Öyle mi? Sünnet veya müstahap maslahat adı altında dine eklenemiyor. Bunun adı bid'at. Peki var olan bir sünnet, var olan bir sünnet maslahat adı altında terk edilebilir mi? Konu anlaşıldı değil mi? Konunun içeriği, neyi kastetmiş olduğumuz anlaşıldı. İki yönlü de konu çok tehlikeli. Dikkat ettiyseniz eğer eklemek de çıkarmak da eklemek dinde olmayanı dine eklemektir. Yani bir nevi selef imamlarının dediği gibi dini nakız kabul etmektir, öyle mi? اَلْيَوْمَ اَكِمَلْتُوا لَكُمْ kum ayetini görmezden gelmektir, dine bir şey eklemek. Peki dinden bir şey çıkarmak? Aslında bu da yani genel olarak anlatacağımız zaman bu da çok tehlikeli. Yani dinden bir şey çıkarmak demek, Peygamber aleyhissalâtu vesselam'ı görmezden gelmek demektir, öyle mi? Kendini müşerre yerine koymak demektir. Yani bu olur, bu olmaz deme salahiyetini kendinde görmek demektir. Bu kadar tehlikeli bir mesele. Lakin İslam alimleri demişler ki, biz Peygamber vesselamın ve sahabenin sünnetine baktığımız zaman e, bunlar maslahat adı altında var olan bazı uygulamaları kaldırmışlardır. Dini bir maslahat söz konusu olduğunda bunlar var olan bazı sünnetleri kaldırmışlardır. Veya yapılması gereken bazı müstehapları yapmamışlardır. Tamam? Örnek. Şimdi buna örnek vermişler. Eklemenin olmadığını öğrendik. Şimdi bakıyoruz çıkarma veya süreli bir şekilde bir sünneti ile amel etmemenin caiz olmasına dair. Örneğin demişler ki sahihinde varit olan Kabe'nin inşa hadisi. Değil mi? Peygamber aleyhissalatu Vesselam e keyfet ettikten sonra Ayşe annemize ne diyor? Senin kavmin küfürde yeni olmamış olsalardı ben bu Kabe'yi yıkardım İbrahim'in temelleri üzerine tekrardan inşa ederdim. Öyle mi? Şimdi normalde peygamberimiz Mekke'de geldiği zaman kabe daha evvelden vardı ve kabe'nin ilk temellerini atan da kim? Kabe'nin ilk temellerini atan İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselamla beraber, değil mi? Ama Mekke'li müşrikler işte yağmur olmuş, sel olmuş, bilmem ne kabe her yıkıldığında dar atmışlar, büyütmüşler İbrahim'in yani e, yani Allah Azze ve Cedir ve İzyal fau İbrahim ul Kawaide min al ve İsmail. O kavaidleri değiştirmişler, öyle mi? Öne çekmişler, geriye almışlar vesaire. Şimdi Peygamber Aleyhisselat ve Peygamberlik geldi. Akabine güç de geldi. Artık Mekke onun ne yapması lazım normalde? Kabe'yi tekrardan İbrahim'in temellerine döndürmesi lazım değil mi? Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize ne diyor? Bunu yapmayacağını söylüyor. Yani yapması gereken veya yapmak istediği bir şeyi terk ediyor. Peki bunu ne adı altında yapıyor? Laula لَا قَوْمُكَ حَد۪يسُ bil İslam. Şayet senin kavmin İslam'da yeni olmamış olsalardı. Yani eski Müslüman olmuş olsalardı cahiliyeden yeni çıkmamış olsalardı, ben onlara böyle yapardım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Anlaşıldı. Mesela bu bir delildir demişler. Yapılması gereken veya Peygamber yapmak istediğini sallallahu aleyhi ve sellem yapmamıştır. Sebep? Çünkü insanlar bunu kaldıramayabilirler. Öyle değil mi? İnsanlar bunu kaldıramayabilirler. Daha yeni Müslüman olmuşlar, Kabe onlar için çok kutsal. Yani Kâbe'yi yıkıpsan yani peygamberin gayesi onların elindeki bütün kutsalları ellerinden çıkarmakmış gibi bir yanlış algıya kapılabilirler. Peygamberimiz bunu terk ediyor. Mesela başka buna örnek olarak neyi zikredebiliriz? Örneğin yine fıkıhtan hepinizin hatırladığı bir şey var. Bir hadis olması lazım. Biz Ebu Katade'nin hadisini görmüştük değil mi fıkıhta Demiştik ki Ebu de Peygamber aleyhissalatü vesselamın sabah kılmış olduğu namazı anlatırken yani gündüz namazlarını öğle veya ikindi namazını anlatırken ne diyordu? Vakane yusmiuna el ayati Ve bize bazen hadisleri işittirirdi peygamberimiz değil mi? Vakane yutlu rak'ate ulah. Hani Ebu Katade'den hadisi var ya peygamber birinci rekatı uzatırdı. Hatta anlatmıştık niye uzatırdı? ihtilaf var. Sünenlerdeki rivayete biz zannederdi ki arkadan gelenler ona yetişsin diyordu. O o rivayetin devamında Ebu Katade diyor ki ve peygamberimiz bize bazen ayetleri işittirirdi, tamam mı? Peki normalde sünnet olan, sünnet olan sabah öğle namazında veya ikindi namazında yani cehri okunmayan namazlarda sünnet olan nedir? Sesli okumamaktır, öyle mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam bazen sesini yükseltiyor. Yani kendi var olan sünnetinin dışında bir uygulamada e, bulunuyor. Sebep? insanlar. Peygamberimizin ne okuduğunu bilsinler diye. Öyle değil mi yani insanların öğrenmesinden dolayı, insanların ilim elde etmesi için Peygamberimiz normalde var olan, sabit olan bir sünnetine kendisi ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Sebebi ise insanların öğrenmesinden dolayı, tamam Buna mesela başka örnek verebiliriz, verebiliriz değil mi? Mesela i̇bn Abbas, insanlara cenaze namazını kıldırdığı zaman insanlara dönüp Fatiha suresini sesli okuyor. Normalde cenaze namazında Fatiha sesli okunur mu? Okunmaz. Ne diyor? لِتَعْلَمُوا اَنَّهَا سُنَّتُونَ Ta ki siz bilesiniz ki o sünnettir diyor. Tamam Yani hani sesli okunmadığı için sonradan Müslüman olan insanlar düşünebilir ki e, fa, cenaze namazında Fatiha okunmuyor diye düşünebilir. İbni Abbas bundan dolayı ne yapıyor? Sesli bir şekilde e, okuyor. Sebep ta ki arkasındaki insanlar e, bilsinler ki cenaze namazında Fatiha sünnettir. Normalde Fatihayı o sesli okumak sünnet değildir ama, değil mi? Bak İbn Abbas burada var olan bir sünnete ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Var olan bir sünneti terk ediyor. Gaye, sebep açık açık söylüyor. Siz bilesiniz diye, yani insanlar öğrensin diye. Yine bu kabildendir ki mesela biz dedi ki ittifak ile, ittifak ile istiftah duası sessiz okunur, değil mi? İstiftah duası sessiz okunur. Ama e, şey ne yapıyor? Hz. Ömer istiftah duasını Sübhaneke'yi sesli okuyor değil mi? Niye sebep? Var olan bir sünnete muhalefet ediyor. Sebep? Çünkü arkasındaki insanlar istiftah duasını öğrensinler e diye. İstiftah Fatiha gibi açık olmadığı için, herkesin bildiği bir mesele olmadığından dolayı insanlar kaçırabilir düşüncesiyle. Hz. Ömer ne yapıyor? Hz. Ömer sesli bir şekilde e, okuyor. Bu rivayetler ve buna benzer rivayetler. Tamam? Mı? Bunları getirdikten sonra demişler ki bu rivayetlerde açık bir şekilde görülüyor ki açık bir şekilde görülüyor ki dini bir maslahatın hasıl olduğu yerlerde var olan bazı müstahaplar bazı zamanlarda terk edilebilir. Tamam? Mı? Daha sonra bunu şekillendirmişler. Mesela bunun suretleri neler olabilir? Örneğin misal, birinci suret kalplerin te'lifi açısından sünnetler terk edilebilir mi, edilemez mi? Kalplerin te'lifi açısından sünnetler yani müstehaplar, menduklar e, terk edilebilir mi yoksa edilemez mi? Ne demek kalplerin te'lifi açısından? Yani diyelim ki bir meclis var, bir ortam var ve o ortamda da insanlar var. Bazısı sünnet olan bir şeyin sünnet olduğunu bilmediği için ona karşı çok farklı bir bakış açıları var, tamam? Bazı insanların bir uygulamanın sünnet olduğunu bilmedikleri için ona karşı çok kötü bir bakış açıları var. Bu tip durumlarda o sünneti işleyecek olan insanın o insanların kalbini te'lif edip o insanları kazanabilmek adına o sünneti terk edebilir mi yoksa o sünneti terk edemez mi? Tamam, te'liful kulub babından bu. Örnek verebilir misiniz buna? Mesela Diyelim ki siz e, Bir e, Ortama gittiniz O ortamdaki insanların hepsi e, Hanefi mezhebini yıllarca öğrenmişler Türkiye'de olduğu gibi yani Müslümanların arasında da var maalesef e, bu Adam sadece Hanefi mezhebini Öğrenmiş mesela namazdan sonra Amin diye e, Bağırmak onlara göre çok ilginç bir şey. Hani hiç görmedikleri, hiç Karşılaşmadıkları bir durum e, mesela Bu tip bir durumda işte Amin'i terk edebilir miyiz, edemez miyiz? Yani onların kalplerini telif etmek, hani ilk etaptan bu neydi ya falan demesinler diye. Terk edebilir miyiz, edemez miyiz? Mesela diyelim ki teşeğüdde parmağı oynatmak değil mi? Teşeğüd parmağını seri bir şekilde oynatmak. Bu bir sünnettir ama bunu çoğu insan bilmiyor değil mi? Dünyanın birçok yerinde birçok insan böyle bir sünnetten haberdar değil. Doğal olarak bunu gördüğü zaman, Adam şaşırabiliyor yani bu nedir diye. Hatta mesela bir yerde bir arkadaş diyordu, biri buna demiş ki bunu yapma bu da demiş sünnetlerin. ne sünnet demiş. Ben dikkatimi dağıtmaktan başka bir şeye yaramıyor senin bu parmağın demiş mesela, tamam Parmak oynatmak, adam bilmediğinden bunu söylüyor misal. Veyahut da diyelim ki elleri kaldırmak mesela yani görülmemiş olan bir yerde veyahut da elleri göğsün üzerinde bağlamak. Yani mesela misal birinde bana demiş biri bana demiş ki o adama bak kadın gibi namaz kılıyor diye. Yani çünkü genelde kadınlar ellerini göğsünün üzerine bağlarlar vesaire. Bu tip durumlarda insan karşısındakinin gönlünü telif edebilmek için onu kazanabilmek için onu şey yapabilir mi? Sünneti terk edebilir mi? Edemez mi? Normalde işte bu rivayetleri esas alıp sünnetleri sürekli olarak değil, sürekli olarak değil ha dikkat edin belli bir gaye, belli bir amaçtan dolayı belli bir süre terk edilebilir diyen alimler olmuş. Bunların başında da Şeyhülislam Mütemiye geliyor. Zaten bu anlattığım örnekleri birçoğunu bir Şeyhülislam Mütemiye'nin Kavaidü'n-Nuraniye diye bir kitabı var. Yani genelde fıkıh kaideleri açıkladığı. Düzenli olmasa da zaten Şeyhülislam Mütemiye'nin kitapların özelliği neydi daha önce söyledim? Bir düzen yok, değil mi? Bir konuyu alıyor. Ondan sonra her tarafından her, aslında hiçbir şey bırakmıyor. Her şeyi söylüyor ama bir şey yok bir sıra bir tertip bir düzen yok ama İbn Kayyım'ın kitapları ondan daha farklı İbn Kayyım'ın kitapları düzenli ve tertipli kitaplar yani Şeyh'ine ilmini düzenlemiş biraz daha İbn Kayyım vesaire Şeyhülislam İbtemiye bunları zikrettikten sonra diyor dinde kalpleri teellif etmenin maslahatı dinde kalpleri etmenin maslahatı müstehaplar ile elde edilecek olan maslahattan daha büyüktür Tamam. Dinde kalpleri telif etmenin maslahatı müstahaplar ile elde edilecek olan maslahatlardan daha büyüktür. Bundan dolayı kalpleri telif edebilmek için bazen bazı sünnetler terk edilebilir. Ve bunu da bazıları nasıl dile getirmişler? Demişler ki: "İnne mine sünneti terkü's sünneti litelifil kulub." Tamam? Kalpleri telif etmek için sünneti terk etmek de sünnettir demişler. Kalpleri telif etmek için اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ تَرْكُ السُّنَّةِ لِتَعْلِيفِ kulubi. Kalpleri te'lif etmek için sünneti terk etmek de sünnettir. Niye? Çünkü Peygamberimiz yapmak istediği bir şeyi Mekke halkının yeni Müslüman olan insanların kalbini te'lif edebilmek için terk etmiştir. Değil mi? Hâkeza bunu şeyde de düşünebilirsiniz. Yani ganimetler olayını hatırlıyorsunuz değil mi? Ensar'ın itiraz ettiği, işte bak Peygamberimiz kendi kavmi Müslüman olunca onlara bol bol dağıtıyor dediği mesela bir kıssa var. Normalde peygamberimiz orada genel yapmış olduğu uygulamasını aslında muhalefet ediyor. Yani peygamberimizin genel bir sünneti var değil mi? O da nedir? Birincisi, öncü olanları her zaman öncü olmayanlara takdim etmektir. Yani peygamberimiz bu davada ezilen, bu davada çile çekmiş olan insanları çekmeyenlere takdim etmiştir her zaman. İki ganimette şahıslar değil de önde gidenler, mesela öncü kadro, gidip gözlem yapan, savaşa bizzat katılan, atıyla beraber savaşta olan yani en çok savaşta tesiri olan kimse ganimetten ona daha fazla pay verilir. Değil mi? Mesela atlıyla, binekliği yan yana koysa atlıya iki verilir. binekliye bir tane ver. Bir tane atına, bir tane kendine verilir. binekliye bir tane verilir. Yani yani yürüyene bir tane verilir, ayakla yürüyene. Ama Peygamberimiz burada ne yapıyor? Yeni Müslüman olan, savaşta çok da aktif olmayan bir kavme neredeyse bire yüz veriyor. Yani diğer insanlara bir verirken onlara yüz tane veriyor. Tabi buna şaşırıyor insanlar. Yani şaşırmalarının sebebi Bazılarını zannettiği gibi Peygamber'e itiraz değildir he. Genel bir uygulamasını çünkü Peygamberimiz bozmuş. Sahabenin şaşırması buradan geliyor aslında. Yani hiç böyle bir şey görmemişler daha önce. Tabi biraz da zayıf imanlı olan insanlar Peygamberimizin sanki kavminin kayırdığını düşünüyorlar. Bak Peygamber orada hemen ne yapıyor aleyhisselatü vesselam? Düzeltiyor değil mi? Diyor ki hayır, e siz beni istemez misiniz? Hani ben sizinle beraber mal onların olsun ben size geleceğim. E diyor onların kalbini İslam'a ısındırmak için daha çok onları İslam'a çekebilmek için dinin onlara ihtiyacının olmadığını, aslında onların dine ihtiyacının olduğunu onlara göstermek için Peygamber onlara fazladan fazladan veriyor değil mi? Demek ki bazen kalpleri tehlif edebilmek için bazı sünnetleri kesin değil yani süresiz şekilde değil dinden çıkarmak değil, bazı sünnetleri süreli bir şekilde iptal etmek de nedir? Sünnettir. Çünkü bu zikretmiş olduğumuz hadislerin hepsi, divayetlerin hepsi, e, sünnetlerde maslahatların geçerli olduğunu gösterir. Değil mi? Güzel. Şimdi bunu davet alanında mesela uygulamaya e, koyalım. O zaman bir, bir insan herhangi bir kavme gittiği zaman onlara davetçilik yaptığı zaman değil mi? E, bütün dini bir kerede onlara anlatmak gibi bir mesuliyeti yoktur. Doğru mudur? Bütün dini. Mesela burada bizzat pratik olarak bunun örneğini bilenler de e, var. Yani din deyince e, bazı bölgelerde insanlar bazı insanlar davet yaparken din deyince sadece el kaldırmak, el bağlamak, işte namazda tespihat yapmamak yani sesli bir şekilde din diye ilk etapta bunları anlatmışlar. Oradaki insanlara da Müslüman dediğinde tespihat yapmayan, sünnet kılmayan, namazda çok hareket eden, değil mi abi? Mesela hatırlıyorsan bazı insanlarla konuştuğumuzda yani bazı kardeşlerimizin bazı yerlerde yapmış olduğu yanlış bir davet usulünden tevhidi anlatırken adam tevhidi duyar duymaz He siz de diyor o tesbihat yapmayanlardan mısınız? Siz de o nasıl tesbihat yapmayız? Yani biz Allah'ın izniyle ehli sünnet olan insanların en çok zikir yapması lazım. Tek farkımız biz cehlen zikir yapmayız. Öyle değil mi? Ama bak yanlış giriş yani en alttan işe başlamak insanlarda yanlış bir algıya sebep olmuş. Bu davetçiler için önemli bir konu. Çünkü insanın bazen aklına şu gelebiliyor, mesela ben kendim ben de bunu yaşamışım. Yani bir yere insan gittiğinde bir sünneti yapmamak sanki insan dini ketmetmiş gibi düşünüyor kendinde. Yani acaba diyor hani korktum, kınayıcılar beni kınayacaklar diye mi ben bu sünneti e yapmadım mesela. Bunu insan düşünebiliyor veya şeytan bu baktan insana yaklaşabiliyor, hayır. E tabi eğer kınayıcılar kınamasın diye ise bu olmaz. Ama dini bir maslahat, karşıdakilerin kalbini tehlif etmek vesaire bu tip şeylerse o zaman terk edilebilir. Anlaşıldı değil mi bu konu? İnşallah. Tabi terk edilmez diyen alimler de var. Yani ben özellikle delilleri e, zikrettim ki konuş olsun. Hani anlaşılsın ki bazı şeyler e, süreli de olarak değiştirilebilirler. Bu da maslahattandır. Bunun suverlerinden bir tanesi de kalpleri te'lif etmek adınadır. Tamam? Anlaşıldı değil mi? İkinci sureti nedir bunun? İkinci sureti. Ee, bir kavim herhangi bir bilgiye ulaşsın diye var olan bir sünnet terk edilebilir mi? Şey olarak değil, e, süreli olarak değil, şey olarak. E, estağfurullah, süresiz olarak değil, süreli olarak bir kavim herhangi bir bilgiyi öğrensin diye var olan bir sünnet terk edilebilir mi? Yine aynı cevap, değil mi? Yani çünkü rivayetlerin içinde sarih bir şekilde görülmüş ki sahabe var olan genel bir uygulamayı süreli olarak değiştirmişler. Sebep ise arkalarında bulunan insanların hakkı ve hakikati gerçeği öğrenmestir. Buna bir örnek verelim. Mesela diyelim ki siz bir bölgeye gittiniz, bir kavme din anlattınız, o kavimde Müslüman oldu. E misal, şimdi namazdan sonra tesbihat yapmaları lazım değil mi? Sünnet ama bilmiyorlar. Yani ya tek tek bunları alıp öğreteceksiniz veyahut da ne yapabilirsiniz mesela? Belli bir süreliğine sesli bir şekilde tesbihat yaparsınız. İnsanlar da sizin arkanızdan yaparlar. Daha sonra bu insanların öğrendiğinden emin olduktan sonra, genelin öğrendiği, ferdi öğrenme, öğrenmeme etkin değil bunda. Genelin öğrendiği emin olunduktan sonra bu terk edilebilir. Zaten tesbihatın sesli şekle dönüşmesinin sebebi de budur değil mi? Yani belli maslahatlardan dolayı, özellikle hiç İslam dinine tanışmamış bölgelere din gittiğinde bu tip bir uygulamaya girmişler. Müezzin diye bilinen şahıs ezanı, şey tesbihatı sesli yapmış. İnsanlar da arkasından tekrar etmişler. Ama maalesef bu sonra var olan, bid'at olan bir uygulamaya dönüşmüş. Değil mi? Niye bir bid'ata dönüşmüş daha sonra? Çünkü bunlar süresiz olan şeyler değil. Belli bir süresinin olması lazım. Bak ne diyorsun? Maslahattan dolayı. Yani karşındakinin gönlünü telif etmek için veya dinde bir şey öğrenmesini sağlayabilmek için. Yani bir kavim var, adamların sünnetle problemi var. Öyle mi? Ben ömür boyu onlardan dolayı sünnetlerimi terk edemem. Değil mi? Mesela ben sünneti terk ederim. Sonra bakarım, yok bu adam mutaassıptır. Yani hem de böyle buğz edilecek kadar mutaassıptır. Bunun derdi sünnet mühennet öğrenmek değil yani. hani Bulduğu din üzerine e, gitmeyi düşünüyor. O zaman ben ne yaparım? Gene sünnetlerime geri dönerim. Çünkü demek ki bu maslahat burada söz konusu değildir. Anlaşıldı mı? Öğretme de böyledir. Yani belli bir zamana kadar insanların öğrendiğinden emin olduktan sonra bir topluluğun ondan sonra terk edilebilir. Anlaşıldı değil mi? Anlaşılıyor yani inşallah. Üçüncü bir sureti ise bunun. Mesela demişler ki herhangi bir sünnet, herhangi bir sünnet, bidat ehline şiar olduğu zaman o sünnet terk edilebilir mi? Bir sünnet var, o sünnet bidat ehline diyelim bir şey olmuş, ee, şiar olmuş. Yani onun artık o onu gördü mü insanlar o tayfeyi hatırlıyor. Mesela ne gibi örneğin diyelim ki siyah sarığın şia'yı andırması gibi, değil mi? Veya o tarafizileri andırması gibi. Mesela işte tabutların üzerine veyahut şeyin üzerine mezarlıklara yeşil sermenin türbeleri andırması gibi değil mi? Tasavvuf ehlini andırması gibi. Veyahut da kavuk demiş olduğumuz şeyi gördüğünde insanların işte tasavvuf ehlini hatırlamaları gibi. Yani herhangi bu bölgeden bölgeye değişebilecek bir şey misal. Örneğin diyelim ki bizim bölgede şöyle bir şey var işte sakalsız, ince bıyıklı, takkeli bir adam varsa molladır. Yani hani medrese okumuştur, böyle bir şey vardı. Bu şekil gibi mesela, bu sıfat gibi. Yani bu diyelim ki sünnet olduğunu farz edersek tabi, tamam Bir sünnet herhangi bir binaat taifesine şiar olduğu zaman terk edilebilir mi, edilemez mi? Şimdi birinci görüş alimler demişler ki, biz eğer, bu genel alimlerin görüşü, biz eğer her sünneti bir binaat taifesine şiar olduğu diye terk edersek, bize sünnet kalmaz. Öyle değil mi? Biz her bir bid'atı, her bir sünneti, bir bid'at taifesine şiar oldu diye terk edersek bize sünnet kalmaz demişler. Ama bu birinci zikretmiş olduğum görüştekiler ise demişler ki sünnetlerde, sünnetlerin terkinde maslahatların cari olduğu nas ile sabittir. Değil mi? Nas ile sabittir. Bir sünnetten elde edilecek maslahat ile bid'at ehline benzemekle oluşacak olan mevzediyeti karşılaştırdığımızda bunun mevzediyeti daha büyüktür. Yani bid'at ehli normalde İslam dininde neyi hak eder? Hecredilmeyi, konuşulmamayı, selam verilmemeyi, onlarla beraber oturmayı, onlarla beraber yemeği, içmeyi, terk etmeyi hak eden insanlardır. Değil mi? Kendilerine hüccet ikame edilip inat ettikleri görüldükten sonra bunu hak eden insanlardır. Güzel. Şimdi alimler demişler ki bu yapılmadığı zaman yani onlara benzeşme söz konusu olduğu zaman ortaya bir mefsede çıkıyor değil mi? Mevsede nereden geliyor? مَنْ تَشَبَّى بِالْقَوْمِ فَاوْوَ مِنْهُمْ Değil mi? Teşebbüh İslam'da e, müstakim olmayan insanlara benzeşmek yasaklanmıştır. Bu benzerlikle ortaya bir şey çıkıyor, e, bir mefsede çıkıyor. Benim bu sünneti yapmayla elde ettiğim bir ecir var, bir maslahat var, öyle mi? Bu ikisi karşı karşıya gelmiş oluyor. Onun için demişler, bunu terk etmek daha evladır. Değil mi? Sünnetten. Çünkü onu başka yoldan gene elde edebilirsin. Yani sen herhangi bir o sünneti diyelim ki bir sünneti siyah sarık, mesela peygamberimiz siyah sarık bağlamış misal. Sen siyah sarığı sarmayabilirsin. Kafanı başka bir şeyle de örtebilirsin. O gene e, sen eğer onun sünnet olduğuna inanıyorsan gene bir yerde sünnete muvaffakat etmiş olursun. Değil mi? Mesela Besmele'yi cehretmek meselesi. Bazı alimler Besmele'nin cehrini sünnet görmüşler değil mi? Şafiler e, gibi. Ama bazı yerlerde Besmele'nin cehriyle şia ön plana çıkmış. Ondan dolayı şafilerden bazı alimler besmeleyle cehri terk etmişler. Yani mezheplerine <gülüyor> muhalefet etmişler. Niye? Çünkü demişler bu artık bidat ehlinin ne oldu? Bidat ehlinin şiarı oldu ee diye. Anlaşılıyor değil mi? Yani bir sünneti bir bidat ehli ter yapıyor diye değil abi. Bizim konumuz bu değil. Herhangi bir bidat ehli bazı sünnetleri yapabilir. Bir sünnetin bir bidat ehline şiar olmasından söz ediyoruz. Tamam Bir Şiar olmak ne demektir? Onunla anıl anılmak demektir. Mesela İslam şiarı diyoruz, değil mi? Ne demektir İslam şiarı? Onu gördüğünde ha, bu Müslüman. Yani aklına ilk gelen şey şeydir, e, Müslümandır mesela. Hakeza bid'at da öyle. Yani bir bid'at taifesinde bir şey şiar olmuşsa onu ilk gördüğünde aklına o bid'at taifesi geliyor. Mesela var mı kafanızda böyle bir şey? Yani bir şeyi gördüğünüzde e, hemen aklınıza bir taifeyi anımsatan bir şey var mı? Düzenli sakalama. Değil mi? Yani etrafı metrafı güzel alınmış, düzeltilmiş bir sakal. Mesela adamın aklına o geliyor, örneğin. Başka? Mesela bugün sofrenin sakallarını kazınmalıdır. <gülüyor> Bıyıklarını. Bıyıklarını kazınmadan... Değil mi? Mesela diyelim ki bıyıklar kazınabilir normalde. Değil mi? Sünnette bu da. iki şey vardı sünnette değil mi? Bir cez, yani kökünden alma vardı. Bir de kasır, yani bıyıkların ucundan alma vardı. Diyelim ki herhangi bir toplulukta bir bidat tayfesi onunla meşhur olmuş. Yani bıyıklarını kökünden kazıyorlar. Orada Müslümanların hangi sünnete geçmeleri lazım? Kasra geçmeler lazım. Yani bıyıkların ucunda yanaklarının üst çizgi şey dudaklarının üst çizgisi açığa çıkacak şekilde onun ile amel etmeleri gerekir. Değil mi? Başka var mı aklınıza gelin? örnek çoğaltmak var mı? Nasıl? Heh, dantelli takerler mesela değil mi? Bazı fırkalar hemen yeşil oldu mu bir fırkayı insanlar hatırlıyor. İşte siyah oldu mu bir şeyi hatırlıyor insanlar. Bu tip şeylerden uzak durulabilir. Niye bak sebebini tekrar söylüyoruz. Çünkü biz gördük ki sünnetlerin terkinde e, İslam dini maslahatları gözetmiştir. Eğer onun terkinde elde edilecek olan maslahat, onu yaparken elde edilecek olan maslahattan daha racih olursa, daha büyük olursa o zaman ne yapılabilir? O zaman terk edilebilir. Anlaşıldı değil mi? Başka bir mesele yine mesela usulcülerin değindiği bir mesele. Avam, bir şeyi vacip zannedecek diye bir sünneti vacip zannediyor diye o sünnet terk edilebilir mi? Mesela düşünün bazı yerlerde bazı uygulamalar var. E, i̇nsanlar o uygulamanın vacip olduğunu zannediyorlar. Bir tane örnek vereyim size. Mesela arefe gününde oruç tutmak. Değil mi? Arefe gününde oruç tutmak nedir? <gülüyor> Sünnettir. Şimdi e, biz yani ben kendim adıma söylüyorum. Arafa gününde oruç tutmanın sünnet olduğunu bile bilmiyoruz. Yani bilmiyorduk. Ee, hani arefe günü oruç tutulması lazım. Ben hiç bilmiyordum. Ee, misal medrese okumamıza rağmen. Yani hani böyle pek sünnet münnet olmadığı için zaten. Velhasirli kelam. Neyse şeye gittik. Ee, Mısır'daydım. Ben bir arkadaşla beraber ilk gittiğimiz zaman zaten biz Ramazan'da gittik oraya. Ramazan'ın birinci günü. Hemen akabine iki ay sonra şey geliyor ya. Kurban Bayramı geliyor, Arefe günü kapının önünde duruyoruz. Arkadaş bir şey yiyor, bana da verdi ee, bir şey. Ben onu ağzıma götürmemle e, ya orada bir internet e, kafe vardı, internet kafenin sahibi de böyle dindar bir insan, yani eli sünnet bir insan, dindar bir insan. Böyle saldırıp elimi tutması bir oldu. Yani atladı böyle elimi tuttu. Sen ne yapıyorsun dedi, bağırdı böyle bana kızdı. E, utanmıyor musun falan işte şey. Şimdi hani ne bir şey diye ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani biliyorum o çocuk bize hep güzel de uyarıyor, ee, şey yapmıyor. Yani bir ara haber okuyordum ben, geldi dedi ki bak bu şeyin önüne bir şey tut dedi. Sonuçta bu da kadındır yani o haberi yazan, köşe yazısını yazan kadının resmi vardı. Böyle de titiz bir çocuktu. Hoşumuza gidiyordu bizi şey yapması, ee, uyarması. Neyse dedim herhalde bir şey yaptık yani çok büyük bir cürim işledik. Sonra üst kattan o evden yani arkadaşların oturduğu evde zaten. Bilen biri geldi, siz ne yapıyorsunuz dedi ya bugün Arafa dedi, burada arafede herkes oruçtur ee, dedi. Yani bu bir çuval sakalla e, elinizde şey, <gülüyor> bir şey yiyorsunuz mesela dedi. Şimdi bak o insanların birçoğu sürekli kendilerini görmüşler görelim. Şimdi arefe orucu çok faziletli bir oruç değil mi? Geçen senedeki bütün günahları siliyor. Bu demek bir uygulama. <gülüyor> uygulama olunca böyle sırada Müslüman olan insanlar da bunu şey zannediyorlar. Hani terk edilmemesi gereken bir şey gibi Allahu Alem. E, algılıyorlar. Bu tip yerlerde yani sünnetlerin insanlar tarafından vacip gibi algılandığı yerlerde avam onun vacip olduğunu anlamasın diye te terk edilebilir mi ee, diye. Normalde e, genel ulema terk edilmez demişler çünkü sonuçta bu sünnettir. Sebebi ise yani dikkat etsen her konuda bu muhalefetin sebebi o maslahatlar gözetilir mi gözetilmez mi onu zikrettiklerinden dolayı. Ama mesela İmam Malik yani tabi zerkeshi bahrul Muhitte İmam Malikten naklediyor. Diyor ki İmam Malik'in hilafına terk edilmez. Demek ki İmam Malik'in mezhebi bir yerde avam herhangi bir sünnetin vacip olduğunu zannederse o zan ortadan kaldırılısın diye terk edilebilir. Değil mi? Buna ne örnek gösterebiliriz? Hazreti Osman'ın Hazreti Osman'ın e, Mina'da namazı kasretmemesine zikredilen illetlerden bir tanesi. Budur demiyoruz da Yani âlimlerin zikrettiği illetlerden biri de neydi? Arabiler namazın iki rekat kılındığını, onun vacibinin ne olduğunu zannetmesinler diye. Uygulamada olan bir sünnet insanlar tarafından farzmış gibi algılanmasın diye terk edilmesi gibi. Tabi bu sadece bir örnek yani alimlerin zikrettiği bir örnektir. O zaman racih olan nedir? Eğer bir yerde gerçekten insanlar herhangi bir uygulamanın vacip olduğuna inanıyorlarsa terk edilebilir. i̇bn Mesud mesela ne yapıyor? Sahabenin bir tanesine kızıyor. Ee, diyor ki şeytana yaptığınız sünnetlerde pay vermeyin. Şimdi biliyorsunuz namazdan sonra Peygamber Hz. Ayşe annemiz ne diyordu? Ayşe annemiz diyordu ki peygamberimiz ancak üç kere estağfirullah, Allahümmeğente selam, aminke selam diyecek kadar kıbleye dönük oturur. Sonra insiraf ederdi. Değil mi? Kimisi bunu camiden çıkıp gitmek olarak anlamış ama Demiştik ki diğer rivayetleri getirdiğimizde peygamber kalkıp gitmiyordu. Demek ki yüzünü şeye dönüyordu, yani kıble tarafından e, cemaate taraf dönüyordu değil mi? Şimdi peygamberimiz döndüğünde bazen sağa doğru oturmuş, bazen sola doğru oturmuş, bazen yüzüne doğru oturmuş. Tabi insanlar tek bir şekli tutturmuşlar, gidiyorlar. Yani i̇bn Mesud bakıyor ki diyelim bir tanesi sadece sürekli sola dönüyor. Veya sadece sağa dönüyor mesela. Şeytana pay vermeyin diyor. Sebep? Çünkü insanlar onun o şekil olduğunu zannedecekler. Öyle mi? Onun o şekil olduğunu sadece zannedecekler. Bunu yasaklıyor veyahut da uyarıda bulunuyor. Ondan dolayı racih olan eğer bir yerde bir avam, bir sünnetin vacip olarak adedeceklerse, onların anlayacağı zamana kadar, onların öğreneceği zamana kadar onu terk etmek nedir? Onu terk etmek de e, yapılabilir. Çünkü burada maslahat daha racihtir. Değil mi? Terkin maslahatı, yapılmasının maslahatında daha vaciptir. Anlaşılıyor değil mi şey e, konular? Dikkat ederseniz konular da hep günlük hayatta, vakada şey olan konular. E, etkisi olan veyahut da karşılaştığımız e, konular. Buraya kadar soracağınız bir soru var mı yoksa yok mu? Buyur. Ya bu süre uzarsa... <gülüyor> Yok. Asıl haline gelirse bu defa ikinci bir bidat çıkar ortaya. Değil mi? Yani bu defa da o sünnet dinde yokmuş gibi algılanmaya başlanır. Olmaz. Sadece o süreli maslahat hakik edinceye kadar tabi bunu da zaten ferdi yapılabilecek bir işlem değildir bu zaten. Değil mi? Yani mesela sen kendi bölgende şu var, ben bu sünnet terk edeyim. Sen benim bölgemde bu var, ben şu sünnet terk edeyim falan. Bu böyle olmaz. O vakayı bilen, şeriatı güzel bilen, ilim ehli olan birilerine danışlarak bu yapılabilir. Yoksa öyle herkes kendi kafasında bir sünnet iptal ederse gerçekten dinde şey kalmaz değil mi? E, o zaman dinde bir sünnet kalmaz. Yani kontrollü bir şekilde olması lazım bu işlemin. Başka? Var mı sorusu olan? Yok. Bir konu daha yine e, maslahat açısından sünnete baktığımız zaman bu ayrı bir konu. <gülüyor> Sünnetin dindeki görevi nedir? Değil mi? Yani sünneti diğer hükümlerden ayıran mendubu diğer hükümlerden ayıran bir özelliği var. Değil mi? Kendisi hem gayedir hem de vesiledir. Yani sünnetler hem gayedirler hem de vesiledirler. Ne demek? Hem gayedirler hem de vesiledirler. Mesela siz bir sünneti yapmanız sizin için gaye olmak zorundadır, öyle değil mi? Yani bu sünnettir, benim peygamberim bunu yapmıştır veya o da bu müstehaptır veya buna irşad etmiştir. Ben bunu yapacağım. Sebep bunun ile Allah'a daha fazla yakınlaşmak, O'nun rızasını elde etmek değil mi? Ayrıyeten bu bütün hükümlerde eşittir. Bu vacipte de, de böyledir, vacip bir gayedir, sen onu bu gayeyle yapıyorsun değil mi? Bu haramda da böyledir, sen ondan kaçınıyorsun değil mi? Gaye ediniyorsun ki ben haramdan kaçınacağım. Lakin mendubun ayrı bir özelliği aynı zamanda vesiledir. Neye vesiledir? Neye vesile olabilir vacip? Fıkıh dersinde bunu zikretmiştik değil mi? Mendublar ya insanları vacibe götüren vaciplerin önündeki ön mukaddimelerdir veyahut da mendublar müstehaplar vaciplerden oluşan taksirleri gidermek için Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldıklarıdır. Tamam mı? Bu yönüyle de vesiledir. Yani birinci zikretmiş olduğumuz yönüyle mendublar gayedir. Her Müslümanın peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetini yapmayı kendine gaye edinmesi, hedef edinmesi gerekir, değil mi? Aynı zamanda menduplar vesiledir de. Neye vesiledir? Menduplar bir insanın e, mesela vacibe vesiledir. Nasıl vesiledir vacibe? Ya vacibin mukaddimesidir. Seni hem zahiren hem batinen o vaciplere hazırlar. Veya da vaciplerde oluşan taksir, yani senin vaciplerde yapmış olduğun eksiklikleri ne giderir? Daha sonrasında yapmış olduğun menduplar gider. Değil mi? Örnek verebilecek var mı buna? Revatif sünnetler. Değil mi? kabli ve Badi sünnetler. Yani sen öğle namazından önce iki rekat kılıyorsan, dört rekat kılıyorsan bu seni aslında öğle namazına hazırlıyor. Daha büyük olan, İslam'da daha ehemmi, ehemmiyetli olana hazırlıyor. Öyle mi? Sen öğle namazını kendisini kıldıktan sonra ister istemez bir naks, bir eksiklik insan olman hasebiyle Mutlaka bir yerinde bir eksiklik bırakıyorsun. Ya huşusunda ya tadili erkanında vesaire. Akabinde kıldığın sünnetler ise seni orada yapmış olduklarını ne ediyor? Telafi ediyor. Mesela sünnetler insanın haramlardan kaçınmasına vesiledir. Değil mi? Sünnetler insanların haramlardan kaçınmasına vesiledir. Nasıl? Mesela nafile oruç değil mi? Nafile oruç nedir? Seni iffetini muhafaza etmen için Allah Azze ve Celle'nin sana yapmış olduğu bir tavsiyedir, müstahaptır. Aslında hem gayedir, yani sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini yerine getirebilirsin, hem devesiyledir, senin gözünün, senin iffetini haramdan muhafaza ediyor, öyle değil mi? Başka yönüyle, yani bu bir cüzdür sadece, değil. Bir de başka yönüyle mesela e, nafilenin haramdan kaçınma şeyi nedir? Nafileler insanın imanını artırır, öyle değil mi? Mesela vaciplerle yetinen bir insanı düşünün, bir de vaciplere Sürekli nafilleri ekleyen bir insanı düşünün. Vaciplerle yetişen insanın haramlara düşmesi kolaydır. Öyle değil mi? Çünkü hep alt sınırda durduğu için ayağının kaydığı anda alta düşmesi zaten haramlara düşmesidir. Çünkü vacipler bir insanın kulluğundaki en alt sınırdır. Öyle değil mi? Altı da zaten şeydir, fasıklıktır mesela. Onun da fasıklığın altı da nedir? Küfürdür. Öyle değil mi? Şimdi bir adam vaciplerle yetiniyorsa hevasıyla baş başa kaldığı zaman o vaciplerden şeylere düşmesi kolaydır. Haramlara düşmesi, fasıhlık derecesine düşmesi kolaydır. Ama bir insan vaciplere ekstra olarak nafileleri ekliyorsa yani imanı bu şekilde ise bu insanın ayağının kayması, düşmesi insan ne derecesine düşürür en fazla? Sünnetleri terk etmesine düşürür. E, sünnetleri terk etmesi insanın asıl imana düşmesidir. Yani vaciplere düşersin öyle mi? Oradan sonra ayağı kayarsa Allah muhafaza bu defa fıska düşer. Yani o zaman vacip fıskla sünnetlerin arasında ne vardır? Vacip derecesi vardır. Fasıklıkla. Şeyin arasında, sünnetin arasındaki derece nedir? Vaciptir. Değil mi? <gülüyor> hayatında sünnet olmayanlar fıska daha yakın olurlar. Ama hayatında sünnet olan insanlar fısktan daha uzak olmuş olurlar. E fıska nedir? Haramları işlemektir zaten. Öyle değil mi? Vacipler bu yönüyle Vacipler, bu yönüyle mesela haramdan kaçınmak için nedir? Biler, gaye olabilirler. Ondan dolayı e, Müslümanın kendi hayatında vaciplere bakar, e, menduplara bakarken daha farklı bir gözle bakması lazım. O da nedir? Diyecek ki, vacip, e, mendup, müstehab benim hayatımda hem gayedir, hem de aynı zamanda vesiledir. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Yok. Bir de son bir konu olarak da, bunu aslında anlatmıştım ama bu bakta da zikredildiği için söylüyorum. Mesela İmam Şatibi muvaffakat kitabında diyor ki cüz'en, cüz'en, müstehap olan şeyler küllen vaciptirler. Bunu aslında anlatmıştım, şimdi açıklayınca anlaşılır ne oldu. Sadece bu başlığı gördüğümüzde belki bize tuhaf gelebilir. Ama konu olarak biz bunu anlatmıştık. Tamam Ne diyor İmam Şatibi? Şunu söylüyor. Diyor ki küllen, yani cüzen, mümendup olan, müstehap olan bir şey külliyen düşünüldüğü zaman vacip olur. Sen görmez misin ki, sen görmez misin ki sünnetleri külliyen terk eden insanların adaleti sakıt oluyor? Tamam Ne konusuna geldi bir? Biz neyi anlatmıştık? Demiştik ki sünnetleri terk etmekle ikab veyahut da terettüp eder mi yoksa etmez mi? Değil mi? Bu konuyu anlatmıştık. Demiştim ki usulen baktığımızda etmemesi lazım. Ama furuhan baktığımızda ediyor. Yani bazı alimler zemmi terettüp ettirmişler. İmam Şatibi de bunu söyleyenlerden bir tanesi. Ne diyor? Cüz-en mendup olan, yani mesela iki rekat sünnet namazı kılmak. Bunu cüz-en düşündüğünde, iki rekat namaz diye cüz olarak, bu menduptur diyor. Yani üzerine bir zem, üzerine bir şey terettüp etmez. Ama küllen düşündüğün zaman, yani bir ömür boyu kılınacak olan iki rekat sabah namazının sünneti diye düşündüğün zaman külliyen terk edilirse vacip terk edilmiş gibi olur ee, diyor. O zaman zem ve iqab terettüp eder ee, diyor. Ha diyeceksiniz ki bu mesele nasıl olacak? Zaten bunu anlatmıştık değil mi? Buradaki bu problem işgal hangi yönden? İki yönden kaynaklanıyor demiştik. Hem aslen bir problem var hem feran bir problem var demiştik onu anlatmıştık. Daha sonra demiştik eğer bunu iqab olarak anlarsak, tamam bu anlamak kolay ama zem olarak düşünürsek bu çok karışık bir şey. E buna böyle e, iç rahatlatıcı bir cevap veren kimse de pek yok vardır belki de biz bilmiyoruz. yani Veyahut da görmedik diyelim, yok demeyelim, görmedik diyelim. Anlaşıldı değil mi? Yani cüz'en matlup olan şeyler küllen vaciptirler dediğinde bir âlim neyi kastediyor? Veya Şatibi'den bu cümleyi aktardığı zaman yani ferdi olarak o sünneti ele almak sünnettir ama bir hayat boyu küllen onun küllünü terk etmek, vacibi terk etmek gibidir. Delil olarak da neyi almışlar? Sen görmez misin bir sünneti komple terk etmek insanı adaletini sakıt eder diye. Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey, anlamayan veyahut benim anlatamadığım bir şey. Soru sormak isteyen yok, tamam. وَاَخِرْ دَعْوَانَا elhamdülillah, لِلّٰهِ رَبِّ